508, numaralı konu, Hazreti Bilal'in Allah yolunda savaşa çıkma isteği, evet, Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e gelerek, Ey Resulullah'ın halifesi, ben Resulullah'tan dinledim ki, müminlerin en üstün amelleri Allah yolunda cihadlarıdır, buyurdu, ben Allah yolunda ölünceye kadar nöbet beklemek ve cihad etmek istiyorum, diyerek izin istedi, Hazreti Ebu Bekir, Ey Bilal, Allah aşkına ve benim senin üzerindeki hakkımın hürmetine bunu yapma, yaşımın ilerleyip gücümün azaldığı ve ecelimin yaklaştığı şu sırada beni bırakman doğru değildir, dedi, halifenin bu ısrarı üzerine, Bilal onun yanında kaldı, Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğinde Bilal Hazreti Ömer'e geldi, Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi söyledi, fakat Bilal, Hazreti Ömer'in isteğini kabul etmedi, Hazreti Ömer, o halde kimi müezzin bırakırsın, ey Bilal, deyince, Bilal, müezzinliği saat, A bırakıyorum, çünkü o, Resulullah zamanında Kuba Mescidinde müezzinlik yapmıştır, dedi, böylece Hazreti Ömer, müezzinliği Sa'd ve onun soyuna bıraktı.